Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İnfitar Suresi. Bu süre amme cüzünde ortak saatli bir sure-i şerife. Bu sürede pek önemli konular bir araya toplamış durumda. Önce süre şöyle başlıyor. Kıyametin alametiyle başlıyor sure böyle Bismillahirrahmanirrahim. İde Semaü Fetaret Mevla buyuruyor. Gök yarıldığı zaman infitar yarılmak, çatlamak, infilak etmek anlamına geliyor. Burada İde Semaü Sema burada yani bir gökteki anlamına geliyor. Bir gök, belli gök yarıldığı zamanlar. Bu tahmin dünya göğü yani atmosfer tabakasında ozan tabakasında yarılma olduğu zaman günümüzde artık bu konuda tabi bilimsel olarak da ortaya çıkıyor böyle yani bir ısınma diye iklim değişikliği medene geliyor medene geliyor bunlar ve izel kevakibin teteret Mevlam'ın de yıldızlarda dağıldığı zaman, yıldızlar dağılacak yıldızlarda, zaten da aslında dağınık aslında bunlar. Yani atomları serbest halde katı değil, dünya gibi değil onlardan böyle. Gaz halinde onlar bu durumda. Tabi Mevlam'ın yeri zamanlar, onlar da dağılacaklar. Döneceğim inşallah bu konuları daha geniş inşallah zezel bi denizlerde akıp taştığı zaman denizlerde burada 3 olay geçiyor. kıyamet igi olarak burada biri dünya göğün dünya semasının yarılması atmosferin onun tabakasının yarılması konusu burada geliyor ikincisi yıldızda doğacakta da yıldızlarda. kıyamet olayında üçüncüsü Denizler akıp taşıyacaklar. E, küresel ısınma, aşırı duruma gelince tabi bunun hepsi Medanay gelecek. E, buzda erice kutu da yapıp Karlı eriyecek dağ, dağlarda denize taşıyacaklar. E, bu olay tabi öyle kolay bir şey değil. Denizlerin taşması birleşmesi böyle. Mesela Türkiye Anadolu hele alalım. Kuzeyimize Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Marmara Ege Denizi var. Her tarafı deniz yani. Bu denize taştığı anda ne olacak Türkiye'ye Su altında kalacak. Mıdır? Yani ne kadar bir denize yakınsa deniz sahil ise önce oraları su altında kaçacaklar bunlar beraberinde. Neden böyle olacak bu? Genelde Deniz kıyılarında günah fazla işlenir. Deniz kıyılarında. Allah'ın verdiği nimetler, nimetlere buradan nankörlük edin, nankörlük edin bu arada. Öyle insanlar var ki bulunduğu yerde gezemeyeceği kıyafetiyle orada serbestliğe böyle Sanki orası haşa başka bir alem. Sanki haşa oraya karışamıyor sanki deniz kıyılarında. Ailesizlik, çıplak almış bunlar. Evet. İşte önce denizde taşma başlayınca önce sahiller su altına kacıcarılmalıdırlar. Ve izel kubur bu sırat ve kabil metallerde dışarı atıldığı zaman bu da tabii kıyametten sonra olacak olay bu. böyle. İkincis surdan sonra bu olacak böyle. Yer göç altya tek çatlayacak. Kabirdeki kabirler alt üst olacak kabirler. Alt üst olacak, çatlayacak. İçindeki mevta'yı dışarı fırlatacak. İnsanın iki doğumu var aslında, iki doğum var. Biri dünyadaki doğumumuz. Yani anne karanından dünya gelmemiz. Dünyadaki doğumumuz da öyle kolay rahat olmuyor annelerde doğum sancısı başlıyor. Kıvranıyor bunlar. Ancak insan böyle bir sancıyla dünyaya geliyor kişi. İkinci doğum tabi ne olacak? Bu sancı daha kuvvetli olacak. İşte dünya bizim, o da bir annemiz, dünya bizim. Yani dünyanın ana karnından orada çıkacağız. Ama o doğum sancısı bundan daha dehşetli olacak oradan. Dünya paramparca olacak. İçindeki mertalanışları fırlatacak. Yani yavaş kalkmıyor orada böyle. Alimet nefsün makademet ve harayet. Şimdi kabirden kalkıştığı an ne olacak? Onun için Meryem burada bildiriyor. Alimet bilecek. Bildiriyor. Nefsün bütün nefisler. Ne kadar mükellef insan varsa yani mükellef akıllı anlamına geliyor. Allah'ın emrine muhatap olan sorumlu ne kadar insan varsa burada akıl diyorum tabi. Eğer bir insan doğuşta aklı olmasa o kişi Allah katında sorumlu olmuyor. O namaza farz olmuyor, oruçta farzı mekanizması dünyada. O mükellef olmuyor. Ama dünyada ne kadar akıllı insan varsa takriben burada sorumlu olduğu için alimet i her nefis orada bilecek. Ne zaman bilecek? Kabirinden fırlayıp dışarı çıktığı zaman bilecek kişi. Neyi bilecek? Ma bakma ellit anlamında öyle şeyler ki kademe dünyadayken oraya neleri gönderdi hepsinin onun gözüne gelecek. Yani bir anda kişi düşerek kalbiden kalktı. O zaman biliyor ki o gün hakmış. Bilinmek hakmış. Kabul bunu. ilk aklına gelen şey nedir? Acaba dünyadan buraya ne gönderdi? Makademe. ve ne gönderdi? Aklına girecek. Ve aharet neyi de gönderemedi? Tehreti geri bıraktı. Şimdi bu bir kadar anlama geliyor. Bu bir sevap olarak oraya ne gönderdi? Yine sevap olarak neyi gönderemedi? Mesela şöyle örnek verelim buna. Derim ki bir günlük beş vakit namaz içerisinde sabah namazı oraya göndermiş. Öğleye göndermiş, ikindiyi gönderememiş. O, oruç tutmuş, namaz gönderememiş, hacı yapamamış, şunu yapamamış. Bunları ne yapmış? Bunları oraya gönderememiş, tercih etmiş. Bunun bir anlamı da günah ve sevap olarak kişi önüne göndermiş, yine arkadan ne bırakmış günah sevap olarak? Şimdi bu da var. Bazı insanları öldüğü anda onun amel dertleri kapanıyor. İlla min selasinde adı diye geliyor. Demek ki bazı insanların bazıları da genellemede, genel çoğunlukta kişi öldüğü zaman amel defteri kapanır, dürüle tamam bitti artık işi bitti artık. Ancak bazıları de devam ediyor. Kimlere devam ediyor? Kişi arkadan gece bir amel bırakmışsa. Ama hayır, ama işler bakın taş ne işte böyle. Bu böyle işler böyle. Allah korusun bir de şer bir var, şer. Mesela içkiyi lokanta çalıştırıyor. İçkiyi gazana çalıştırıyor. Bar, pavyon çalıştırıyor. Ağraksızlık böyle bir şey yapıyor kendisi. Kişi ölünce ne oluyor? Onun çalışacağı karşısına da devam ettikçe... ...o da günah yine devam ediyor arada. Allah korusun. Ya da bir sabit bir inanç sistemi kurulmuş. Bir de sistem kurulmuş. Bir rizim kurulmuş. İstanbul aykırı bir şey kurmuş bu şekilde... Bunu pek inşirilmiş hayat içinde. Ölümden sonra devam ediyor bunun kurduğu rejimde, ona bunu günahı da gidiyor. Hele bunu günahı çekilmemektedir. Yani Allah korusun ben. Yani milyonları sabıba ona çekilmiş olup bir şey belirce. Bir tabun tabi, tabi karşıda var, hayır da var, hayır da var. Bir insan hayatına eklen, onu ne göndermiş, arkana bırakmış. Mesela Allah yolunda öğrenci yetiştirmiş, konu öğretmiş, kişilerin namı alıştırmış. İslam'a çalışmış, çabalanmış, bir eser bırakmışsa, bunlar ne olacak? Bunun arkasından ona devam edecekler. Kişi işte Kambirin'den kalktığı anda bunları düşünecek muhtemelen. Der. Efendim işte öğlediği zaman evi yarınmış. Onu düşünme bak. ev ne ol demiyor böyle. eşya ne ol demiyor anda. Ne geliyor aklına? Amel, amel. Ama sevap, ama günah, ama hayır, ama şer. Oraya kişi şehit ne gönderdi. Arkadan daha neler devam etti. Allah korusun. Böyle. Yani bu alta çıkılmaz böyle şey ya. Yani Allah korusun kişi zavallı insan hayatında o kadar günah işlemiş, işlememiş. Fakat öyle zamanda yeter kapanmamış ama ya. Arkadan devam etti Allah korusun başe şen. Bu işin elden geldiği kadar inşallah arkadan hayırlı bir şey gelmesi için Buna bir öncülük yapmak gerekiyor. etme gerekiyor buna. Yani ölen kişi ölmesiyle amel kapanması gerekiyor. Bu da bir şey soruyor Mevlamız. Ya eyyüel insanü Ey insan! Allah diyor be. Ey insan! Kur'an-ı Kerim'de insan kelimesi lafzı gelince bu her insana kapsıyor bu. Mümin olsun Ali Müslüman olsun. Kapsıyor. Burada Mevla buyuruyor. Ey insan. Buradaki ilham da cins anlamına geliyor. Bütün insanlar cinsine bu Allah hitap ediyor. Magarreke. Hangi şey seni aldattı? Yani gururlandırdı. Hangi şey aldattı seni? Ne ile? Rabbi kerim, Rabbin kerim diye. Bu genelde bu aldanma her yerde var muhtemelen. Mesela Allah korsa kişi namazı kılmıyor. Günah işliyor. E cazı dönerek gidiyor kişi. Günah değince diyor, "Sem Kerim." diyor. E "Allah Kerim." diyor. "Allah affeder inşallah." Bana. diyor. Ama burada Rabbim soruyor bak. "Ma ghareke?" Buradaki "ma" istifam. Yani soru anlamına geliyor buradaki. "Ma ghareke?" Seni ne kandırdı kulum ey insan? Ne ile kandırılabilir de? Rabbin kerim diye. Yani Rabbin kerimdir. Biraz affeder ben. E de kerim şüphesiz kuşuz bu böyle. Ve affeder şüphesiz ondan. Ama azabı şiddet. Velam biriye inni azabi yeşe değil velakin bak benam biriye. Azabım da şiddet Cennet de var, cehennem de var. Yine soruyor bazı zavallı tabi gafiller. E Allah bunu azap eder mi diyorlar. E dinye bakalım. dünya bakalım. Mesela kişinin bir iş ağrıyor gece. Ya kuranı ya ağrıyor. Bu da bir azap işte ben değil mi ya. Bir böbrek sancısı tutuyor. bebe sancısı. Kişiyi tutuyor gece. Artık gece arası hastanede koşuyor. Ben, kıvranıyor. Bu da bir azap. Hele bazı Kanserler ki çok Allah korusun, sancılı kanserler mesela bela. artık yani mi bile kanserler var çok uzun sürebiliyor bu şekilde demek ki Allah teala azap edeyim bu insan ne kadar maddi açıdan refahta da olsa üst düzeyden bakanlı da olsa kişiye köşkün ne kadar konforda olsa. Allah Kulumu orada azap ediyor mu da Böyle bir şey olmasa bir ne oluyor? İçine bir bunalım geliyor, sıkıntı geliyor, darlı geliyor, kişi evi dar geliyor müdahaleler, dar geliyor böylece. Demek ki Allah Teala kulu azapta ediyor müdahaleler. Yalnız şu var, dünya azap rahmettir, günahlara kefarettir ve bunlar manevi kamşı bunlar aslında. Yani kulu kamşı ile Allah'ın çığırma anlamına. Bu anlamı geliyor bunlar böylece. İnsan uyanamasa tabi Allah korusun. işi kötü bu şekilde. Demek ki Allah'ın azabı da vardır. Veylam öyle buyuruyor. Azabım şedidittir -e -şedid melebi şiddet mevlam buyuruyor. Bunun için Allah'tan soruyor. Ey insan ve insan. Rabbin kendisini niye avlandın adlandı, buna? ''Ellezi ölü Rabbin ki'' Şimdi burada Allah tanıma bize geliyor şimdi bu seni yarattı'' Seni yarattı. Bir insanın yolda kalsa, parası yok kişinin, açta kalmış, sus aç kalmış. Buna biri bir sahip çıksa kişiye. Girse kolla kişiye mesela, yerine birbirine yemek edirse. İnsan unutamaz mıdır? İnsan mesela muazzam sani ıztırabı var. Doktora gidiyor. E, şifasını buluyor. Kişide kadar orada şükür ediyor, teşekkür ediyor doktor Ama yaratan Rabbi yaratan Mevlam mühtemelen. Şu beden yoktan var etmek, bu anlamına geliyor. Yaratıcı bir anlamına geliyor. Şu bedenimizi Yok iken var eden. Yoktuk ya da Yoktuk yani daha önceden. Her yaşına göre yoktuk daha önceden. Dünyada. Bu beden yoktan var eden Mevlam. fes va vake. Mevlam bir arkadan da. Fes-i vake. Ramazan'ı tesviye etti. Yani tesviye düzenlen bir organlarını. Her organın bir şekli var. Düzenek, çalım, sistem her organın böyle. İş organı olsun ve dış organı? olsun. Şu el mesela, eğer el parmaklı olmasa düz olsa işime çok zahmet Yani bilgisayar neye yarar ki parmak olmasa? Yani ya, düz olsa Benim parmak yapmışım bak. dik olsa gene bir şey yaramaz. Düz olsa böyle. Bak eklemleri var ben böyle Ayrıca parmakta bir deri var bak, kaplan böyle şey. Bu deri gergin olsa gene olmaz, kaplayamam deride bir değişiklik var. Eştenen pay var deride. Bu kaynır bir Yani insan nereye bakarsa baksın Mevlam biliyor musun? aldan yaptığı tesviye. Mesela parmak uçları. Bakmeler. Bir parmak izi var. Parmak izi var. Her insanın parmak izi ayrı. Yani delikler var aslında böyle. İzledim mi delikler var. Hafif oradan binden verir, su ver be dokunu zaman o is kalır orada böyle. Yapışkan duruyor orada kalır orada işte. Kısa bir zaman içinde kayboluyor oradan böyle işte. Her insan bakın parmak izi bile ayrı. Parmakların yaradılması, kulaktaki şiğiye bak siz almış işleri böyle. Gözün üzerine kaş olmasının ter girer orada. Kılıbık olmasa toz mu girecez girer böyle işte. Bütün canlıların kılıbıkları tek sıra devinik sıra devinamam. Deveye bak. Yürüyen hayvan herkesin küpe tek sıradır böyle. Yanın devenin kirpiği ki sıra. Neden çölde fırtına yakalındığı için böyle. Şu teşhise bakın ama teşhis bak. yapıldı. konular buna göre mideler, bağırsaklar, apseler, kalpler beyin hele beyin. Hele beyin Hala beyin uzmanlar beyin teşhisi mi insan beynine? aynı dış orta beyin uğraşıyorlar. bakın, Fee adelek Mevlam bir de denk yaratıyor. Denk yaratıyor. Niye denk yaratıyor? Şiit organları Mevlam denk yaratıyor. Şiit organları bakın, denk yaratıyor. Yani haşa insanın yadılışı gibi başı başı olsa insan denen varlık karmaşık bir şey olur insan. Karmaşık bir, şey, bir şey olur. şey olur insan Önce bir teşriye. خَلَقَكَ Allah yaratıyor. Fes-sevvâ iken... düzenliyor böyle. Ondan sonra... ...fe'a delik... ...çit dengeleniyor... ...çit organlar... ...iki göz... ...iki yüze... ...aynı oranda hücre gidiyor... ...ikisi aynı oluyor böyle. Yani bebeğin gözüyle küçük oluyor... ...büyürken iki aynı büyüyor. İki kulak... ...aynı büyüyor muhtemelen e, Ayaklar mesela... ...eğer ayağın bir iki santim uzun olsa... ...bir kısa olsa... İnsan yürümesi farklı haberler. bunun gibi hiç organlar, bebekler de bunlar da bunu yorumlanmış Yani insan atameelan yürür. Efi enfüsüküm efela tubsirun Nefsine bakmaz mısınız? Görmüyor musunuz ki hepsinizde ibretler var? İnsan yalnızlığında. Yani yaradan haberler. böyle bir şey olmasa eğer hüccü yanlara başıboş olsa, insanın kogni ve insan kovunma cevapları koyar insan bana. Bir gözü fırlar gider, kulağı biri büyüyor, ayak bir şaba şey dışlir, kazma gibi gider, karma karşıya gider. Ne al insanlar? Denge var, düzen var, denetim var, kudret var bunda. Kudret var bunlar bana işin. Aşığ bağım var bunda bu şekilde kardeşim? işin. Şey Suresi Maşab begi, Şey Suresi'nin Al diye surette maşaya rökebek. Allah'ın diye şekilde surette terkip ediyor. Yemine bindiriyor. Böyle. Yani uzun boylu, kısa boylu, sarı ışın, esmer, olacaksa erkek dişi Kimse buna hiç karışıyor muhtemelen. işte kız olmak istiyorum. Yok. Erkek olmak istiyorum yok muhtemelen. Uzun kısa karıştırıyorum efendim. Mevlam bakın. <mâ şa> -er <-rekebe> Allah-u Teala nasıl dilerse böyle telkip ediyor. Öyle birleşik orta. Kella Mevlam şeyin buyuruyor. Allah-u Teala Mevlam bu kadar nimeti varken, varken siz bu nimetinin kıymetini bilmiyorsunuz. Haşa Allah kerimle günah devam ediyorsunuz. Sonra bir Eylullah şöyle diyor muhteramda. olan biri hem de söylüyor. Bir insan diyor Kerim olsa, Kerim yumuşak, ikram edeceği, hoşgörülü, yardım edici olsa o kişiye karşı diyor nankir olma gerekiyor diyor. İyiliği bilmek mi gerekiyor böyle? böyle. Allah da evet, Kerim meylamış kuşkusuz. Meylamış rezzak. Halim meylamış. Dedi ki Allah böyle diye haşa onu ısrar pek gerekli buna yapayım. Yani Kelle. Hayır böyle yapayım Mevlam buyuruyor. Ben tükezzibune bir din. Sizler din gününe yalanlıyorsunuz üstelik Mevlam buyuruyor. Din gününe mahşer hesabı gününe böyle. Tükezzibun yalanlamak. Hem de kezzebe geliyor ki burada tebih babından geliyor burada. Yani aşırı derecede inkar ediyorsunuz. Neyi? Örneğin hastalığa dirilmeyi. Yani ne yazık ki insanların çoğundan sapıtmışlar. Yani ölen kişinin tekrar dirilip de maaş hesabı çekilmesini şahit Mübarek insan veren. Yani. Baksana ki yaratılıştan baksana ya. Yani. İnsan yaratan nasıl yaratıyor Mevlam? Toplukta yaratıyor Mevlam yani işte bizlere böyle yani, bak. Yaratıyor Mevlam. Yani. Öldürür, çürütür, toprağa dönüş, dönüş, dönüş, dönüştürür. Yeni yaratmasın ya. Yani. Ne yaratmasın ki yani. şey. Mesela demirci mi? Demiri eritir. Yine kapısı bir döker bunlar efendim. Şimdi bize şunu buyuruyor. Yani ey ahireti hesap gönlü, mahşer gönlü yalanlayanlar, gafiller. Ve in aleyküm lehafizzin. Üzerinizde muhafaza melekleri var. Amellerimizi hıbz ile muhafaza eden melekler var. Kiramen katibine, kirame Allah katabınlar, kerem sahibi melekler, der melekler, katibine, yazıcı melekler. Şimdi, insanoğlu, imanı billaha, imanı, yani tam Allah imana, Kişi bir an tam kavuşuyor Yakın deniyor yakın Yakın derecesine. Hep arada <gülüyor> perdeler mi oluyor? Arada perdeler oluyor. Önce maddi, zulümatlı perdeler, sonra manevi perdeler. Aklımıza gelir mesela iki melek, iki umuza var. Bir gözetiyorlar. Halbuki melekler ne asıl? Perdeyi biraz da aşağıya bilirsek İman biraz yakalan gidebilirse Allah bizi görebiliyor mu? Biliyor mu? Biliyor mu? Ama her imanı o dereceye varmadığı için bu yüzden mevlamı da veriyor. Bir Eylül'e örnek görüyor bu konuda. Bir kişi diyor bir zalim bir diktatör kızmış yanında jelatı al bunun başınıza kes diyor. diyor. Diktatör, zalim adam. Tutuyor o kişi celal diyor. Götürüyor diyor. Kenar çekiyor böyle diyor. Başını kesecek diyor. Bu kişinin başı kesilecek. Bu kişi bakıyor diyor. Kılıç. Yukarı kalkmış. Yine başına doğru. Yani bunun başını, boynunu kılıç kesecek. Bu sebep bu. Peki diyor bu kişi diyor kılıca yalvarsa beni kesmese fayda eder mi? Etmezse kılıçta bir şey ekle. Kılıç cilatın elinde. Kutu, i̇şte bir çeviriyor böyle işte. Peki diyor bu kişi diyor kılıcı açtı. Yani imana biraz elere gitti. ilerisini gördü. Cilatın elini gördü. Peki hele yalvarsa fayda olur mu? Ele yalvarsa? Hele de bir şey yok. El cilatın beyindeki merkezi iradesinden bağlı şimdi. O İyad-ı Şafi'ye. İmanı biraz yere gitti. Bu defa hadise celatı yalvarası falan eder mi diyor? Etmez. Neden? Diktarına emin oluyor. İşte orada bu şekilde böyle. Hep bunlar imana perde aslında muhteremler. Yani imanlar o dereceye gelmeli ki ardından perdere kalkmalı aslında, aslında bile. Yani aslında de Yani Mevlhan böyle şey. Mevlhan burada buyuruyor diyor. Üzerinizde muhafız melekler var. Amin bak, melekler var. Yazıcı. Buradan yazıcı diye geliyor. Tabak-ı Kerim'in başlayacakları geliyor. Çünkü Kuran-ı Kerim bütün şalallara hitap ettiği için herkese anlaması gerekiyor bunu. İki melek var. Bu melektin hafifasında çekim yapılıyor. Çekim yapılıyor. Hem görüntü alıyorlar hem ses alıyor bunlar efendim. Neyi Niye çekiyor bunlar? Her halimize bakınız. Her halimize. Büyükünün dışında ya insan bilinse olsa, insan bayırsa bunun dışında insan birinci varken bir kişinin ne yapıyorsa bütün bunların her birinin oluyor. bunlar hepsi çekime giriyor beneci. Şakalaşırken de, gülerken de, oynarken de İnsan şey çekiliyor bu şey böyle. Çekiliyor. Şimdi ne olacak maşerde? Tabi bazı haliyle günah olmuyor. Olmuyor ama ömür ondan boşa geçmiş oluyor. Yani kişi maşerden bakacak yani kabirden kalkacak kişi. Tabi su üfürülüyor. O günün dehşeti bütün canlılar çekiciye sürülüyor gibi üst üstüne Nefsi nefsi yani kimse kimseyi arayamıyor. Eki candan bezmiş. Dünyada bitmiş artık orada. Oradan bakınca ne oluyor şimdi? Oradan bakınca kişi orada üzülüyor. Neden acaba o baktım boşta geçmiş benim diyeyim. Yani o güleceğime orada bir Allah deseydim. Yani. yani gerçekten e, Mevdu'nun müellifi ne güzel söylüyor. Tam da Her nefeste Allah adın diye müdam diyor. Neyse efendim. Yani. Her nefeste Allah adın diyeni söyle müddam dehamsederler, dehamsederler. Her nefeste yani elden geldiği kadar böyle kalp ben dil konuşmasa bile bu olması gerekiyor mu diyorlar. E, işte buna canı sıkılır belki değil mi? İşte sıkılmaya duruma gelme gerekiyor mu Eğer bir insan ibadette zikruda Kuranda cihatta sıkılıyorsa her olgunlaşmamış daha mı Olgunlaşmamış. Şimdi hadiste bir alis madde teri, münafık camide kuşun kafesindeki durumu gibi aklınızda. Ya kettay refil kafesi. Kuş uçan kuşama. kuş ama un yakalanmış, kafese koymuş. Demek kuş nasıl kırabildi? Patlara bende. Kendi sağ sağ vuru bir yarla kendisine bana çimatsımlar adam. Bak, münafık, mescitte, camide böyle sıkılıyor böyle. Nedir cami? İbadethane. Yani ibadete sıkılıyor. İbadete sıkılıyor böyle. Oturu biraz of dedim paltadım böyle. Dur atayım der. Yani boş konuşsun saatlerce üzülme böyle işte. Gider maça gider. en gider. Ona göre önünün maçlara gider. Saatlerce önce gider böyle. Kışın soğukta gider orada. Orada oradan can sıkılmam orada. Demek ki bir insan ibadete sıkılıyorsa, bu nedir? İnsan da olgunlamamışız, olgunlaşmamışız. Örneği bu şekilde. Böylece. Kişi Allah demede, kuran okumada, ilim meclislerinde, namazda, cihat, Allah yolunda kişi bundan zevk alabiliyorsa, tafiz alabiliyorsa, huzur bulabiliyorsa, daha rahatlıyorsa, elhamdülillah bu kişinin ruhu olgunlaşmış, ruh. Zaten ölünce mezarda beden çürüyor ki muhtemelenin de. Ne kalıyor? Ruh kalıyor, ruh. ruh kalıyor. Eğer ruh olgunlaşmışsa, ruh hudru bulmuşsa, ruh o cezbeyi muhabbet yakalamışsa, ne muhtemelenin de. Ne mutlu de. O kişiye beyeceğim. İşte demek ki ne yapıyorsak, bunların her biri çekimi Yapılıyor muhtemelen, yapılıyor. Ya'lemûne mâ tef'alûn Mevla bir şey bakınız. Ne yapıyorsa bunlar da bunu biliyorlar. Yani bizden bir an bunların gafil değiller bu iki melek. Mevla mı buyuruyor? Kav geliyor. Rakib'in atid. Rakib'in atid. Rakib, murakip mübetteş. Atid hazır böyle. Yani ikisi böyle. Nasıl bir avcı bir kuş bir yere konar da Şöyle bir tüpe, parmak titikte, ona bakarsa böyle, bunların bizi geziyorlar, iki metre falan. bizi geziyorlar. Bir muhterem zatın biri, hayatın ilk dönemlerinde biraz gafilmiş kendisi. Gafilikteymiş, ömrün boşa geçmiş. Ama sen kılalımmış tabi. Nasıl olmuş elhamdülillah aldığı dönebilmiş nasip olmuş tam dönünce de ruhsa zevki yakalamış ruhsa zevki bakıyor ki her şey bunda her şey bunda o muhabbetullah o feyil hepsi bunda tadı almış bir gece evinde bu yasla namazını kılarken kendisi ne o döndü de varmış bunun bir komisinin birinde o zaman davulun mavulun lezzetli, o zurna şeyleri düğün varmış orada. Ses geliyor oraya. Bu tabi sıkılıyor. Ruh sıkılıştın işte ondan. Ruhunu alamıyor. Ruh mağaza ruh sıkılıyor. Paltığı çıldıracak böyle şey. O eline gelip de bir şey yapamıyordu arada. Muazzam Rus sıkılıyor. Çaltıyor. Paltığı şey yapıyor. O anda aklına şu geliyor. Aklına şu geliyor ne aklına geliyor? İki mil aklına geliyor. Ya Rabbi, ben hiçbir zaman er ya Rabbi. Ben de böyle gitmiştim bir kere ya Rabbi. İşte şuraya gitmiştim ya Rabbi. O zaman iki mil beraber oraya gelmişlerdi. Demek ki ben şimdi nasıl sıkılıyorsam iki o zaman öyle sıkıldı onlar böyle. Onu benden falan sıkıldılar. Onlara ben çok sıkmışım. Allah'a vafted. Dönüyor de ki meleke bakınız. Aynen bak Ne olur arkadaşlar ya. Allah için de bana bak Ben seni üzmüşüm. Ben seni sıkmışım. Ben seni kötüye götürmüşüm. Ne oldu? Allah için hakikaten bana ağlayarak böyle. Sanki kalbine ses kulağı duymuyor da gönlüne geliyor ki hakmetin ettim diye böyle. Gönlüne geliyor böyle. Dönüyor soldakine dönüştüğünde onu başı yalırma. Allah ne olur? bana dedi. Aynı şey kalbine geliyor. Hayatım derdi yani gerçekten kötü yere giden kişi ne yapıyor? İki meleğin görevi onu oraya ekme mecbur onlar ortada. İki melek böyle. Yani düşündüğün gibi bara pav böyle? Bir saz düne iki ekme mecbur olan meleklerde oraya. Biraz çekim yapıyor orada. Böyle kişi açık oluyor orada. Yani oturuyor yetmiyor oraya gitti yetmiyor kalkıp bir de oruyor. Ama çekim yapıyor Yani gerçekten mahşerden bakınca. Korku bir şey, şey değil bir şey var. bir şey beraber. Bir şey beraber. Şimdi öyle bize buyuruyor iyiyle kötüne sonra ne olacak bir de şimdi Yani dünyada hiçbir zerre saniye çekimsiz kalmıyor. Yani ses salınıyor. Görüntü alınıyor değil Böyle. Tabi alkollü, bağırın, çarın da, dar ateşken de, o da mı var şey. Tabi bunun bir de eram bir da var, değil mi? Konu okuyor, Allah zik ediyor, namazda TV ediyor, Allah diye coşuyor, hep çekmişte bunlara bende Şimdi bizim Mevlan büyüyor burada, ne olacak sonları? İnnel ebrare lefî neîm. Ebrar, onlar önce nimetler de bunlar. Ebrar. Ebrar'ın bir'in çoğulu, bir şey değil burada. Neyse bir e de ilgili geçiyor da kuran Bir yani iki R'e vardır, şey değil burada. Her türlü iyiliği işini toplayan güzel hasete sahibi bir denir. Bir sahibi denir böyle. Yani tekvanda üzerinde bu. Sahibi bir böyle. Allah'tan korkulan, imanı tam kemal bulan, Allah'a de yanan, artık İslam'da tadını bulan, yerini bulan, ruhu oturan buraya. Nedir bu? İtimdan makamı muhtemelen. Yani bir insanın ruhu gönülü oturursa artık İslam'da, razıyım derse, buna İtimdan makamı deniyor. Ve Ya يَا اَيَّتُهَا النَّفْسِ مُطْمَئِنَّهِ Mutmeyin olan nefis, mutme, tatme olan nefis böyle. İslamlar tatmamış İslam'da artık. Ne canı sıkılıyor? Hepsi sıkılıyor böyle. İslamiyet ya böyle, tatmin oluyor. İşte Ebrar, bu sınıfa yakın olan kişiler de böyle. Yani Mülhem Vakamı'nda bu çünkü bunlar, Ebrar bunlar. Bu yakın insanlar İslamdan zevk almış. İslam'ın tadalına doymuş böyle şey. Artık o kişi kimse ondan çıkaramaz ama muhtemel. Öyle kişi vardır, dönüş yapar, tövbe eder, namaza başlıyor, buna başlar, bak başın çıkmış ama daha oturma işlerinde, itimlen bulan İslam bulanmış bulamamış böylece. Bir kişi bu hale geldi mi? Bu kişi tek başına dünyada kalsa küfür aslan kalsın İslam tam yerde böyle. Ne yine İşte bunlar. Lefi naim nimetlerde cennetlerde yani böyle. İki türlü cennet var diyorlar muhteremler. Evlullah'a göre Evlullah'a iki türlü cennet var. Biri cennetin nehrusa cennet, ruhsal cennet derler böyle. Aynı cennetten bunlar. içe bunlar ama. Ne haber. biri ruhsal cennet. Yani ruhların tadı olmaz. Ruhların yani tatılmaz marifetullah o lezzet ile tatmin olan ruhlarına haberleşeceğim bütün ehliyman Cennet-i Girit'ten sonra Rabbin soracak onlara kullarım isteyemeden ne istedim vereyim isteye bakalım ben size razıyım cennete haberleşeceğim de ki kullar Ya Rabbi ne isteyeyim Ya Rabbi sağlık istedik hepimiz sıhhatteyiz Ömürsek hepimiz, ömürün sonsuz ömür, yaşam, ölüm yok. Rüse rızık bol, huzuru bol, neşe bol, herkesten zevkiz eşi var. herkeden köşe sarı ebili var. Yani var var var, bol bol bol ama. Bol böylece. Yani insan cennete ne isterse ol var bakınız. Ne istersen. Melan Bülüğü mahteşe yerin füçükün bakın ma teştehi elbis. nefis ne isterse var canında. Uçmak mı istiyorsun? Uçur muhtemelen. Uç böyle. böyle. Gerçek mi cennete? İlk olarak kullar orada. İnşallah biz de orada oluruz. Rabi hepsi beraber olsun oradan inşallah, inşallah böyle. Adam şu an çekimi yoklayam bak böyle böyle. Şey İlk kulağa ne isterim ya Rabbi? Yok yok. Bir şey böyle artık. Ne isterim ki ya Rabbi? Ne isterim? Hepsi var var var. O zaman diyane Allah aşıkları, aşıklar böyle. Allah yananlar. Daha Bağcı olanlar böyle. Ya Rabbi seni işte seni ya Rabbi İşte ondan sonra eee Cemalül geliyor ki konaya girmemişin çok böyle o da böyle kademe kademe gelecek böyle. Kana kana gelecek böyle. gelecek ki o Cemal'den sonra Cihet nimetleri bile öyle biraz sünük olacak bir anışım bir zaman anışım bendece böyle. Yani ruhsal zek ruhsal zek modelim, ruhsal zek, ruhsal fizik böyle. O tat bence. Tat bence. Onun tabi tatmayan mesela bakıyor, bazı zavallıya bakıyor, sakatladı diye yoldan çıktı bana öyle bir Tatmayan kişi benden diyorlar. Ne abi işte ya diyor, işte, kısmı sen, böyle. diye şey damlamaz kızım ne olacak sen kim Öyle zannediyor Ama namazına ne var değil muhtemelenler? O Allah'ın eğlilmeden secdeye var mı neler var namazın bundan böyle şey? Neler var ne böyle şey? Hele ölüm halinde. Hele ölüm halinde. Ölüm halinde. Ne olacak bu kişi? Ölüm haline yaklaşınca insanın dünyada ne hak etmişse o anda noktalanacak. Kişinin ne duruma gelebilmişse bir noktalanma olacak ölüm halinde. Eğer kişinin böyle iyi tarafı üstünü sağlamış, öyle itimine makamı da kişi, işte, o halese kişi o anda, o anda kişinin gönlünde Allah harçlı yanacak. Böyle böyle. Kişi adı yatan yatan yiyelim yatan, yatanlar, da. Bedenin sığınırsız, bedenin bedenine. Bedenin bedenin Allah de yanıyor. Ölce ne fark edecek? Ama yalvaracak. Ya Rabbi, mi? ya Rabbi emret mi? Allah beni çabuk al. Yani ruh, Parti beden kalbini parçalayacak. Bazı yerde mesela belki görmüşsünüzdür ya duymuşsunuz muhtemelenler. Böyle gerçi aşıklar böyle. Allah'ı zikrederken, kura kuruyorken Allah diye fırlarlar. Hatta öyle yaşlı hastaları bile ki kişi onda ayağa zor kalkar. Mesela camide diyelim ki Kişi oturmuş, sohbet bir şey dinliyor, konu okum, bir şey yapıyor. Tam kendini oraya vermişse, oradan bir şey almışsa, öyle kişi ki, yani kâhmettense, ayağınızı doğru kalkıp oturabilir. Şey. Ama bir fiiz aldığı anda, Allah diye, yani fırlama da. Şey. Şey. Yani ruh bedeni götürüyor mu Götürüyor böyle Ruh bedeni götürüyor böyle şey. şey. Gafil de bedeni, götürüyor bu sefer işte. Götürüyor. Yani ruhun bedene üstünlük sağlaması konusu bu böyle. Ruhsunun sağlandığı bedene artı bedensel zevkler çok tatsız kalıyor onda. anda. Aşık onlar onlar şey böyle. İşte me'lam bu yürüyor. Ebrar bunlar lefi'n-neim, artık bunlar nimetler de böyle. Hem ruhsal nimetler, bu aşkullah. Mali feizler, ruhsal zevkler öyle hale ki hatta böyle bir mümin kabine konunca diyecek ki ya Rabbi bana izin ver eve gideyim de mesela e, bekarsa anne babam var ya Rabbi. Onlar üzülüşü alıyorlar şu benim için şu anda ya Rabbi diye. Onu haber vereyim durumumu. Üzülmesin de benim için. Pek Rabim kulun sen senk sense göremez ya Yani o kabir Cennetin baş olacağı mutlaka böyle. So elhamdülillah o kadar pahalı değil mutlaka bakınız. Yani insan dünyada bir ev sahibi için kişi yıllarını veriyor ya yani normal bir insan böyle. Bir ev sahibi için darımsa, ev sahibi için böylece. ama o kabirdeki cennet başlısın olsun, cennet olsun o kadar elhamda pahalı değil mutlaka. O kadar pahalı değil böylece. Yeter ki o gönül gönül mevlaya dönse. O günün Mevla'da yansıma günah verilecek. Ve innel füccar elifi cehim İşte günahkarlarla füccarda, Onlar da cahim cehenneminde. Ve innel füccar Füccar Aşırı hep günah işleyenler. Günah işleyenler. Yani tabi günümüzde Hep bunlar çoğalıyor muhtemelen. Çoğalıyor bunlar. ...şöyle baktığımız zamanlar... ...dünyaya, dışarı çevreye... ...baktığımız zamanlar... ...gerçekten çoğunlukla bunlar böylece. Fakat bir de... ...şöyle göklere bakarak... ...dünyaya kıyaslayınca da... ...dünya hiç kalıyor... ...göklerin yanından mı? Yani bu kadar... ...ülkeler, değil mi? vilayetler, denizler, insanlar... ...şunlar, bunlara, kıtalar böyle... ...milyarlar belki günah işliyor böyle. Günah işliyor... Bu kadar nasıl günah işliyor bunlar? Ne oluyor bunların halleri? Yani Allah atap eden bunlar? Edebilir mi haşa? Allah katında neydi dünyaki. ki? Şöyle bir gökteye bakalım. Yıldızlar var mı? Görünen bunlar. Sami olur yıldızlar bize görünüyor bunlar. Bunların yanında dünya bir levli bir kadar değil ki. İşte bundan yer Allah korusun cehennem olacak. Allah korusun. Cehennem olacak Allah korusun. yassin yemediğin bunlar cenneme yemediğinde atılacaklar. Yemediğin hesap gününden sonra. Hesaptan sonra. Hesapları görecek. Ondan sonra bunlar cenneme atılacaklar. Atılacaklar. Yine bir evliye sormuşlar. Bir mümin ölümü demişler nasıl bekler? Ölümü bekler mi? Nasıl bekler? Şöyle bakın, örnek veriyor Evcullah. Çavuşma bu da. Bir diyor, zindanın kapısı açılsa, serbest dense, ne yapalım mahkumalar diye birbiri ezerler. Çıkarken böyle veriyor. Nedir bu dünya? Eddünya sicdir mü'mine. Hadir-i şerifine bu da açıklama serifi var. Dünya müminlerin için zindan. E dünya sizin mümini dünya müminlerin zindanı zindan. Ne zindan? Cehahta Bakara zindan. dünya zindan böylece. Bak, öyle buyuruyor. Eğer bir zindanın kapısı açılsa yani afflandırılsa, servet dense, bakıyor beni şindale. Ama diyor bir kişi işte hüküm girse zindana götürülse nasıl giderse diyor, işte günahkar ölümle öyle korkar bir otakım. bu şekilde böylece. Demek ki ondan Allah korusun, cehennem olacak yani. yani açı saçı geziyor böyle. Serbest dünyada tabii. Serbest dünyada. Çünkü esnafın maaşlığı günü var bende. Açı saçı gezer, çağda şimdiden, atağı tutar, iyi artık. Alkürünü Ar aldı, uyuşuşuşunu aldı, şunları bunları bunlar aldı, Müslümanlarla kızar, İslam'a da saldırır, diğerine de saldırır, Haş Allah'ı inkar edecek, yaratığı inkar edecek. Ama ölüyor mu? Bak, bak. O da değil mi? Kurtuluyor mu kurtulmadı? Bu şekilde bence. Ve ma'rifet aybiyim. Onlardan kaçamayacaklar. Ana ve ana bir gaybiyim. Yani cehenneden çıkış yok. Bir gaybiyim bir harici anlamına geliyor. Evetmiş işte, cehenneden bir acaba kaçabilir miyim? E edebilir miyim? Açıklılık yapabilir miyim? Yok. Yalnız çıkmaya çalışacaklar cehennemden. Oraya çıkmaya çalışacaklar cehennemden. Kafirler. Arta bir yanıyor yanıyor yanıyor böyle. Ateşin dışına bir de buhar. Ateşin dışına buharlar böyle. Simsiyah. Birbirini göremiyor insanlar cehennemden. Sesini duyuyorlar. İnsanlar artık tanımıyor, tanımıyorlar. Ettiri eriyor, iskelet hale kalıyorlar, dişleri sırıtıyor. Simsi oluyorlar, korkunç oluyor insanlar orada. Onların mağazamı yakıyor. Ateş, ateş bu şekilde. Bunların bazıları ne ne yapacaklar bir kısmı? buradan kaçmaya yol bunlar için, Firaf böyle. O uşaklar böyle. O uşaklar. Arı tam böyle cehennemin kapısına yaklaşılacak. Artık dışarısını gördü artık. Bakın arkadaşlar cehennem artık çıkmak üzere. Yani kimse kendisini görmüyor. Kimse kendisini görmüyor. Artık tam çıkan deyince cehennem bunu çekecek tekrar. Çekim gücüyle cehennem. De. Cehennem böyle hüftep edecek böyle İslam'da alacak tekrar. Yine eskiyene gelecek bu. Yanında yanacak yıllar yanacak tanacak, öncekine, şeyken önce. Bunlar o durumunu gene çıkamayacak bunlar şey bunlar. Gene işte sağdan solda emekleyerek, kıvılerek, yan yana, yan yana, yana artık kapıya gelecekler ki artık dışarı görecekler. Kurtuluk derken bunlar ne olacak bu sefer? Yani cenab bunları çekecek. Yani cenab çekim kuvveti, yani dünyada çekim gücü var. Yani bunlar bunları, bunları bir şey çekecek. acaba bunları. İşte falan yürüyor. Bunun için o da onlar gayb olamayacaklar. Kayabılmak, kaçmak yok öyle benimle. Yani gerçekten yazık, açmak da lazım onlar muhtemelen. Ben şahsen günahkede görünce dışarıda, yani acıyor bunlar muhtemelen. Nedir ki hayat şey, hayat nedir ki? Hayatın zaten başlangıçta çocukluk dönemi... çocukluk dönemi efendim... Bismillahirrahmanirrahim... sonu yaşlıca hastalık dönemi zaten... ne kadar çağdaşlar varsa... ne kadar makam mevkisi sahibi varsa... maddi imkanına varsa da... sonda ne oluyor... her birine mutlak bir hastalıklara başlıyor... hastalıklara başladı hastaneden doktora özetiminde... ilaçlarla şunlarla bunlarla... aniden hastaneden kaldırılıyor... doktor gece yarısı çağırılıyor... şunlar bunlar oluyor... Onun sahibi başka bir, bir, bir gerleme denim, hasar denen başlıyor Yani orta hallerinde biraz onda allak çık edememişse, bakınız ki cehennem azabı var Allah korusun. Benim şimdi soruyor, ve maddeki din. O din günü nedir? Hesabı günü nedir? Mahşiyev günü nedir? din. Tekrar burada benim soruyor, o din günü nedir? Burada ve ma, ma derken Habibim ma bu zamir ve ma muhatap zamiri örneğin peygamber diyor ya Muhammed Habibim o din günü sana ne bil ne anladın sen onda. Tam yani tekrar soruyor burada ne anladın? Yani peygamber de olsa tabii o gün yaşamış kadar bilemez O günü. Yani peygamberler ta bunu keşfel onu bilirler, olduğunu bilirler. Ama ne kadar keşfen bilinse de yaşam gibi de olmaz tabii. Şimdi Mevlam bize buradan buyuruyor, bir ayet-i özetliyor. idir o günü? Hesab günü yani. La <Sessizlikode> <Sessizlikode> tem nefsün nefsin şey'a bakmaz. La tem nefsün nefsün şeyi a. Hiçbir nefis, hiçbir insan hiç kimseyi bir şeye malik olamıyor. La temlikü mülkiyet yok. Güç yok. Karışmak yok. Dünyada insan bir adam oluyor insan gibi değil mi? Dayı Suylu'ya Kıslak Efendi işte böyle de işte ona güveni, buna güveni şu bolu oldu dünyada böyle. Orada, o yakında bakıyorum. Hiç kimse hiçbir şey oradan malik olamıyor. Kimsenin yetkisi yok, kimsenin bir şey yok. Her eşit. Ve'l-emru yevmizin lillah. Orada emir ferman o günü lillah Allah Allahu Yani o gün herkes orada görecek ki Allah birdir. O günün maneki Allah'tır böyle. Şimdi dünyada da perde var dünyada. Her dünyada arada perde var dünyada böyle. Yani Allah aramızda perdeler, perdeler kul kendi yapıyor perdi ama yani gafet kul mu yapıyor mu şey yapıyor? İnsan dünya Allah unutuyor da kişi başka bir şey bekleyebiliyor. Yusuf Alevisinin mazletleri zindana girdiği günü iki tane de genç zindana getiriliyor, bağlanmış getiriyorlar iki tane genç. Bu iki gencin biri. Mısır hükümdarının, Beyefendi der başkanın bir Biri de meşrubatçıymış, şebecistimiş bizde. Hası bu konu değil la. Öze konu ayırsın da oraya geri dönelim inşallah. Yani bunlar aldatılmış gidene genç kralı dermiş diyenler darbeci darbeciler bunları aldatmışlar bunları. Bunlara zehir vermişler. Ekmeşçiye ekmeği ziyeri koyacak. Bu hükümlere takvim edilecek. Ve öbür de şerbete ziyeri koyacak. Ekmeşçi bu ziyeri ekmeğe koymuş. Aldılmış darbecilere. Buna tabi menfaat diyorlar. Mevki buna vaat ediyorlar. Aldığını bunlara. Ekmeğe bu ziyeri koyuyor. Her gün anet ve beşiyle yine yemek, ekmek zamanında üzerinde ekmeğe götürüp bırakıyor. kendi geri şekli Bekliyorlar. Arkadan şerbetçi geliyor. O da istediği şerbetleri yapmış. Ama şerbetçi son anda bu işten vazgeçmiyor hiç. Ben bundan ne zarar gördüm. Gelen kim olacak Ne Dedim ben bu nasıl alet Bunun vicdanı el vermiyor, eli titriyor, zehir kukatamıyor bu. Bu da şerbetleri götürüyor. Ağaç yemeğine getiriyor, bekliyorlar. Şimdi yalnız tabii şerbetçi, ekmeççi bunlar birini biliyorlar. İkisi bunlar biliyorlar böyle ekmeş kendisi atını biliyor. Şebil attığını öyle, öyle zannediyor. Olabilir böyle. Hükümdar diğer başkanı bir ekme, ekmek koparıyor. Tam ağzına götürecek. Şebil müdahale ediyor. Hükümdarım, o ekmeği yeme. Neden? onda zehir var. Ekmeşi, var Onu bilmiyor, diyor şu ekmeşi. Şebet de zehirli hükümdarmış. Olmazsan bir mi çarmıh sefer. O dinsin zindana bakam diyor. Bundan için atıyorlar. Tabi o gün için laboratuvar yok. Tahlil yok. Anlasın ne gerekiyor zamanlar? Hani canlı hayvanda bir deneyim olacak bir Dışarıdan kedi getiriliyor. Kedinin birine ekmek veriliyor. Ona başka verilmiyor. Kapatılıyor bir yere. Yine şerbet iştiriliyor. Bu da kapatılıyor bir yere. Bakıyorlar bir saat sonra kedi kıranıp ölüyor. Kıranıp kıranıp kıran ölüyor. Ben, ona bir şey olmuyor. Yine şerbetten başka kedine veriyorlar. Bir şey olmuyorlar. İnsancı bir şey olmuyorlar bunlara. Sonra tabi o şerbetçi çıkarıldı oradan. Çıkarıldı oradan. Şimdi şerbetçi çıkacağı günü haber geldi kendisine. Zaten rüya görmüşü de. Konu orada bilinirdi aslında orada. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam. Hüsup Aleyhisselam diyor ki şerbetçiye senin tekrar bir eski güvenine döneceksin. Hükümdarın daha gözüne gireceksin. Sana güvenin artacak. Sana güvenin artacak. Gittikten sonra diyor, yani birkaç yıl sonra diyor, beni hatırladı diyor, çünkü ben söyle, benim için söyle diyor. Yani ziyanında bir genç haksız yatıyor, benim bir verdi bana. O da pek diyor. Ama tabi Mevlam birü, Feneriz Eşen Zikrabbi'ye. Onlar hep unutturdu onu. Bu da var, Yusuf Aleyhisselam ceza cezaeberdi yedi yıl kaldı, bu fazla kaldı. Yedi yıl daha fazla kaldı. Neden? bir şey işte bak. Evet. Yani Allah'ın bilmiyor mu olduğunu biliyor muhtemelen böyle. Biliyor muhtemelen böylece. İşte yani dünyada bakın dünyada insanların genelde bir söz var ya denize düşen yılan saldır derken böyle. İnsan dünyadan genelde yani Allah unutmakla böyle bir sebep teşebbüs böylece. Hatta şöyle bir söz var halk arasında ki Allah'a çok tehlikeli. Ne der, değil mi? İnşallah kalmışlar bakınız haşa. Yani acıyor artık yani bak İnşallah kalmışlar. Yani yani artık bir şey olmaz o yani böyle. İnşallah kalmışlar. ne demek yani? Artık İnşallah kalmıştır hiçbir şey gelmez. Sabi bir söz yani böyle şey. Sabi bir söz. Demek ki maşa yerinde ne olacak maşa yerinde orada herkes görecek kişi bilecek ki Allah birdir, büyük olundur, heşlan denetim kuvvetine var. يلا تعالى